Üçüncü kaide Enne nebiye sallallahu aleyhi ve selleme Muhakkak ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zahra ala unasim, Bazı insanların içinde Açığa çıktı Bu insanların sıfatı neydi? Muteferriqine fi ibadeti İbadetlerinde Parça parçaydılar Farklı farklı şekillerde ibadet ediyorlardı Minhum onlardan bazısı من يعبد المللكة ملكlere ibadet ederdi. ومنهم من يعبد الأنبياء onlardan bazısı peygamberlere ibadet ederdi. ve والصالحين ve والصالحين ibadet والصالحين ومنهم منهم من يعبد الأشكار والأحكار ağaçlara ve taşlara ibadet ederlerdi. ومنهم منهم من يعبد الشمس والخم güneş ve aya ibadet ederlerdi. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber onlar ile savaştı. وإلى سحقت ولم يُفرق Onların بينهم birbirinden بينهم بين Yani peygamberimizin ne ibadet ederse etsin, bütün müşrikleri tek bir sınıf olarak gördüğünü delili kavli teala Allah'ın şu sözüdür وقاتلوهم Onlarla savaşın الله صلى الله عليه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 Ta ki şirk olmasın. Demek ki burada savaş ne için yapılıyor? Savaşın yapılmasındaki tek gaye, şirkin varlığı, şirkin ömrü diyebilir. Başka, وَيَقُونَ الدِّينُ كُلُّهُ Ve dinin <وَدِّين> Hepsi Allah Azze ve Celle olsun. Şimdi şirkin birçok hükmü var. Mesela şirkin ilk hükmü nedir? Bir itikattır. Yani sen onun şirk ve sahibinin müşrik olduğuna itikad edeceksin. Allah Azze ve Celle'nin şirke terettüp ettirdiği ahkamları tamam? Bir itikattır. Sen o fiilin şirk olduğuna ve onu yapan kişinin de müşrik olduğuna, onu yapan kişinin de kafir olduğuna itikad edeceksin. Bu birinci hüküm. İkinci hüküm, daha sonra o şirkten ve o şirkin elinden teberri edeceksin. Teberri nedir? Teberri iki şekilde olur. Bir, dil ile onlardan teberri etmek, iki, fiil ile onlardan teberri etmek şeklinde olur. İşte bu teberrinin kapsamına giden, yani bu ikinci hükümün kapsamına giden şeyler var. Bir, onlara düşmanlık beslemek onlara beslediğimiz düşmanlığı ızhar etmek, onların bulunduğu beddelerden hicret etmek ve netice olarak da onlarla savaşmamız. Bunlar, bu saydıklarımın hepsi Allah Azze ve Celle'nin şirket tereddütüb ettiği ahkamlardır. Tamam mı? Burada bize hangisini zikretiyor özellikle? En üst seviyeyi zikretir. İktidar. Yani iktidar eğer vacipse zaten diğerleri bir tanemde emreden. Hayda hayda vacibiz. Çünkü savaş en zor olanıdır. En üst mertemedir. Ayet bize onu zikretmiş. Eğer o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 Öyleyse diyor, bizim Rabbimiz de kimdir? ibadet etmemiz gereken güneştir diyor. Kimisi işte salih insanların kendisini Allah'a yaklaştıracağına inanıyor. Geçen dersimizde öğrendiğimiz gibi yapıyor. Şirkleri de farklı, onları şirke düşüren sebep de farklı. Kiminin takliğ, kiminin cehalet, kiminin tevhid, kiminin din, dinden kaynaklı, kiminin akıldan kaynaklı. Fakat Allah Azze ve Celle onların hepsini tek bir sınıf kabul ediyor. Doğru mu? وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَتًا الْمُشْرِكِ... الْمُشْرِكِينَ Müşrik kelimesinin başındaki elifler istigrafiyedir. Ne demek istigrafiye? Yani قَاتِلُ جَمِيعَ الْمُشْرِكِينَ yani Bütün müşriklerle. قَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ استغرَقًا Hiçbir tanesini hayrı bırakmadan, istisna bırakmadan bütün müşriklerle savaşın. Sonra bir de Allah tehdit getiriyor. كَافَتًا Yani hepsiyle bir bütün olarak. Hem eliflerle hukum zikredilmiş, اَنْدَوْا اَمُمْ كَافَةً kelimesiyle tekit edilmiş. Herkese burada bize verdiği ayet öyle. وَقَاتِلُوا هُمْ هُمْ burada اَمُمْ um ifade ediyor. اَمْ zamiri içerisine giren herkes bu hükmün içerisine dahildir, doğru mu? وَقَاتِلُوا هُمْ حَتَّ لَا تَقُونَكْ فِتْنًا Fitne burada اَمُمْ'dür. Niye اَمُمْ'dür? Çünkü fitne kelimesi ne kiredir? Ne gire nefi siyahında gelmiş, yani olumsuzluk siyahında gelmiş. Şirkin hiçbir türlüsü kalmayıncaya kadar küçük, büyük, açık, kapalı fark etmez. Onlarla savaşın, bir de ayrıyeten zıddı da zikredilerek terk edilmiş. وَيَكُنَّ دِينُ kullu لِلّٰهِ Öyleyse biz bu aileleri ne anlıyoruz? Mesela günümüzde, diyelim ki bazı insanlar, müşriklere inmiş olan bir takım ayetler hüküm olarak zikredildiği zaman, Hemen bizim karşımıza neyi getiriyorlar? Onlar diyorlar Allah'a ve Rasulüne inanmayan, işte şöyle bir şeyler söylüyorlar, bu ayetler onlar için geçerli. Bizim günümüzde kelime-i tefhidi söyleyen, işte Peygamber'in kuvvetine inanan müşriklerine ne yapmaz? Kapsamaz e, diyorlar. Biz de ne yapacağız? Bu kaideyi Muhammed'in Abdullah onun için getirdi. Allah, kendisine şirk koşan insanlar, farklı farklı şekiller, ve farklı farklı sebeplerle şirk koşmalarına rağmen Allah azze ve onların hiçbirini birbirinden ayırmadı. Hepsini tek bir sınıf haline getirdi. El-Muşrikiyin dedi, başındaki El-İplam'la ve Resulullah vesselam onlarla savaşın dedi. Öyleyse bizi burada ilgilendiren de, de şirktir.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 وَمِنْ آيَاتِهِ الْلَيْلُ وَالنَّهَارُ Allah'ın ayetlerinden bazısı da gece ve gündüzdür. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ Güneş ve ay da Allah'ın ayetlerindendir. لَا تَسْجُدُوا لِشَّمْسِ وَلَا بِالْقَمَرِينَ Öyleyse güneşe ve ay'a ibadet etmeyin. خَلَقَهُنَّ Onları yaratan Allah'a ibadet edin. اِنْ كُنْتُمْ اِلَّا مُتَعْبُدُ Onları yaratan Allah'a secde edin diyor. Güneşe ve aya ibadet normalde Kur'an-ı Kerim'de iki kavim için zikredilmiş. Güneşe ve aya ibadet. Birincisi Enam suresinde Allah azze ve celle İbrahim aleyhisselamın kavmini anlatırken, falan falan kalafetler abi. Ne zaman ki gece onu örttü, gece geldi, baktı bir tane yıldız gördü, dedi ki bu benim rabbimdir. Falan falan kalafetler o hep ulaşildin. Batınca da ben batan şeyleri sevenden dedim. Daha sonra. فَلَمَّ رَاَشْجَمْسَ فَلَمَّ رَاَ الْقَمَرَ فَلَمَّ رَاَشْجَمْسَ iki ayet peş peşe. Sonra ayı görünce benim Rabbimdir dedi. Sonra güneşi görünce benim Rabbimdir dedi. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi, hani bizimkilere göre Urfa tarafında yaşamış ama genel tarih kitapları Irak diyorlar, Irak tarafında yaşadığını söylüyorlar. Irak Asım diyor onların ki, İki Nemr Suresi'nde Allah Azze ve Celle kuş olan hutud ile Süleyman Aleyhisselam arasında kibi konuşmayı anlatıyor. hutut yani kayboluyor. Süleyman Aleyhisselam nerede bu diyor. Arıyor. En son geliyor hutut, hutut diyor ki işte bir kavmi gördüğünün, o kavmin bir tane kralının olduğunu, kadın bir melikesinin olduğunu ona ibadet ettiklerini söylüyor. sonra diyor ki: Wa jaduha wa kawmha yasjudun Ben onu ve kavmini güneşe secde eder bir şekilde buldum.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 Çünkü bir put vardı Mekke'de, bu putun adı Şems'ti. Yani nasıl ki meleklerin şekillerini put halide yapıyorlardı, peygamberlerin put halide yapıyorlardı. Güneşin de taştan bir putunu yapmışlar Şems diye. Belli kavimler buna tapıyorlardı. Ona tapan o ismi de işte Abdü Şems oğulları diye, Güneşin kulları diye bir kabile vardı. Demek ki azınlık da olsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde insanlar Güneş'e ve Ay'a tapanlar vardı. Tamam mı? Bu birincisi dediğimiz. Başka? Bu delilul melaiketi meleklere tapıldığına dair delil kavluhu taala ve la an tattekhuzul malaikete Bu ayet kelimesinin başını söyleyecek olan var mı? Ma kana li basrin ey atiyahu Allahul mulke ve'l-hikme ven thumma yaqulu nasi kunu ibadallillahi ve la takunu rubbaniina bima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 öğrendiklerinizde ve insanlara öğrettiklerinizde rabbaniler olmuştu. Sonra ve ya emreküm en tette melaikete ve nebiyine al babahul Ve aynı şekilde size melekleri ve nebileri Rabler edinmenizi de emretmez. E ya emreküm bil küfr ba'de Siz Müslüman olduktan sonra size küfür mü şey yapacağım? Size küfür mü edeceğim? Bu ayet kelime niye inmiş bundan dolayı Necran Hristiyanlarıyla bir grup Yahudi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyorlar. Peygamber onlara İslam dinini arz ettikten sonra bir tane Yahudi din adamı diyor ki, ey Muhammed sen bize Hristiyanların İsa Aleyhisselam'a ibadet ettikleri gibi sana ibadet etmemizi ne emrediyorsun? Yani hani gel bana tabi olun, gel bana itaat edin, gel beni dinleyin vesaire diyor ya Aleyhisselam. Vesselam. Ne istiyorsun yani sana da ibadet etmeye ederek Peygamberimiz haşa diyor. Ben ne bunun ile gönderildim? Ne de böyle bir şeyle emr olurduk diye. Ben sadece insanları Allah'a ibadete davet ederim diye. Vallahi azze ve celle Yahudi'nin sözüne cevap vermek için bu ayet kelimeyi şey yapıyor. Bu ayet kelimeyi indiriyor. Bu da meleklere ibadet iki kavimden var. Bunlardan birincisi Hristiyanlar. Yani Hristiyanlar melekleri de tazim ediyorlar ve melekleri tazim ettikleri için onlara ibadet ediyorlar. Hatta Allah. Mesela Hristiyanlara cevap verirken diyor ki onlar İsa Allah'ın oğrudur dediğinde لَا يَسْتَنْكِ فَالْمَسِيحُ وَاَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّٰهِ وَلَا الْمَلَٰيكَةُ الْمُقَرْبُونَ Ne Mesih ne de Allah'a yakınlaştırılmış melekler Allah'a kul olmaktan geri durmazlar. Yani bak onlar meleklerle ilgili bir şey demediler. Ama Allah düzeltmişken bütün iddikadlarını düzeltmek için söylediği Ne Mesih yani İsa Aleyhisselam hani ne de melekler Allah'a kul olmaktan asla geri durmazlar. İki, Mekkeli müşrik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 güleçe ve aya tapan bak dinden kaynaklı bir, bir, bir, bir sıkıntı öbüğünki aklından kaynaklı bir sıkıntı ikisini aynı kefeye soktu şu ana kadar, tamam 3 ve delilul enbiya telegambellere ibadet ettiklerinin delili ve ifalallah hani Allah demişti yah isse meryem e ee, meryem oğlu isan en taqult lin nas tethedunni ve ummi ilahayn min sen mi insanlara dedin beni ve annemi Allah'ın dışında ilah edenin diye İsa Aleyhisselam nasıl cevap verdi? Ka Dedi ki seni tenzih ederim ya abi. Hani ben nasıl böyle bir şey söyleyebilirim diye daha ilk cevapta da Allah'a tenzih etmiş oldu. Şimdi bakın bu ayet kelime de şöyle bir durum var. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın çocuğu olduğuna ve Allah'ın bizzat kendi olduğuna ve Allah'ın ruhu olduğuna inandıklarından dolayı. İsa Aleyhisselam'a ibadet ediyorlar. Durum, Burayı anladık. Peki Meryem Aleyhisselam? Onlardan hiç kimse Meryem Aleyhisselam'a ibadet etmemiş. Yani şaz çok tarihte şaz birkaç yürür sildedilmiş ama Hristiyanların umumi itikadı. Kimse Meryem Aleyhisselam'a ibadet etmemiş. Kimse o ilahtır dememiş. Mesela, peki niye Allah böyle dedi? Sen mi insanlara dedin beni ve annemi Allah'ın dışında ilahlar edin?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 Meryem de insan annesidir, ilahın annesidir dediklerinde e, ilahanca ilahanca ilah doğurur. Doğru mu? İnsananca insan doğurur, hayvananca hayvan doğurur. Herkes kendi cinsinden bir şey doğurur. Siz hayvanla insan, insana hayvan doğurduğunu duydunuz mu? Mümkün değil böyle bir şey. Allah'ın yarattığı sünnete göre, kainata koyduğu sünnete göre herkes kendi cinsinden yaratır. Eğer İsa ilahsa ve Meryem Aleyhisselam da İsa'yı doğurmuşsa o zaman Meryem de ilahdır. Çünkü ilah ancak kendisi gibi ilahadır. Ya bundan dolayı veya da onlar Meryem Aleyhisselam'a dua ettikleri için, onunla Allah'a istigasetede bulundukları için, onunla Allah'a teveccüh ettikleri için Allah zerrece de onların bu fiilleri şirk olduğu için ve bunlar ancak ilaha yapıldığı için Allah zerrece de Meryem'i de sanki onların itikadında ilahmış gibi burada bize tanıdı. Bu da bize nerede bunu anlatmıştır? Hani demiştik, müşrikler diyorlardı ki مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُخَرِّبُونَ اِلَّا اللّٰهِ سُرْفَانِ Dedi günümüzdeki müşrikler de diyorlar ki onların ateşteki kardeşleri eskiler ibadet ettiklerini açıkça söylüyorlardı. Veya da ilah diyorlardı açıkça. Mesela. Ama günümüzdekiler tamam ibadeti yapıyorlar ama buna ibadet demiyorlar. Veya karşıdakine ilah demiyorlar. Biz de ne demiştik? Demiştik ki اَلْحِبَرَضُ İbret hakikat verir. وَاَلَيْسَ بِنْ اَلَيْسَ بِنْ اَسْمَةً İsimlerle değildir ibret hiç bir zaman. Sen ne isimlendirirsen isimlendir. İslam onu bir şekilde isimlendirmişse İslam kendi isimlendirmesine göre insanlara muamele eder. Doğru. Bak bu da örneklerimizden bir tanesi. Hristiyanlar Meryem Aleyhisselama ilah demedikleri halde ilaha yapılması gereken davranışları ona yaptıkları için Allah Azze ve Celle onu da onların ilahiymış gibi bize ne yaptı? Bize tanıttı. Bu da kaç oldu? Üç oldu. Dört... Vaderilu salihin ve Salih olan insanların delilinin, Kavulü Teala Allah Azze ve Cedenin sözüdür: Atlamadık bir yeri değil mi? Yok. Ulaik elazin yedgouna yabtghouna ila Rabbihimül Vasilat ayyumu aqlabu, ve ve kana bu ayet kelimeyle ilgili de bu ayet kelimenin başına aslında Kurdoğlu <gülüyor> Lezine zaham tomludunuyim. De ki Allah dışında zan ettikleriniz. Onlarda itikat ve sediklerinize duala bakalım, çağırın onların. Feda yemri kona keşra duryan gum, <gülüyor> vala tahvilen. Ne sizden bir sıkıntı giderebilirler, ne de sizi bir halden başka bir hale geçirebilirler. Yani size hiçbir faydaları Başka ayetlerde de diyorlar: Ve <gülüyor> yapbunun minun illahi, ma la ydurhum, vla yapgum. Allah'ın dışında kendilerine hiçbir fayda ve zarar vermeyecek olanlara ibadet ediyorlar diye. Burada o fayda ve zararı biraz daha açtı Allah Azze ve Celle. Fala yemin kona keşfa dırı ankum tijbir zararız zedede fedeme diye gibi. Vola tahviles zibir hadden başka bir haddesu Hana. Devam. Ulaik elzini yahoona. يَبْتَغُونَ إِلٰى رَبِّهِهُ الْوَسِيلَةِ İşte onlar, hani sizin Allah'ın dışında dua ettiğiniz, onlar bizzat Allah'a dua ediyorlar. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَرَعُونَ Allah'a dua ediyorlar. وَيَبْتَغُونَ إِلٰى رَبِّهِهُ الْوَسِيلَةِ Ve Rab'lerine bir vesile arıyorlar. Bir aracı arıyorlar. Nasıl Rabbimize ulaşabiliriz? Bizi O'na yaklaştıracak tarifler nelerdir اَيُّهُمْ اَقْرَبُونَ Hani insanı Allah'a yaklaştıran birçok şey var, namaz var, zekat var, elim var, cihat var. Onlar Allah'a en çok insanı yaklaştıranın şey yaparlar. Ve وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ Onun rahmetini umarlar. وَيَخَفُونَ عَزَابَهُ Onun azabından da korkarlar. اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْزُورًا Muhakkak ki, senin Rabbin azabı kendisinden sakınılması gereken, sakındırılmış olan bir azaptır. Bu ayet-i ile ilgili iki tane uzun sebebi zikredilmiş.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 Allah'a ibadet ediyorlar artık, fakat bunların haberi yok. İki, İbn-i rivayet edilen görüş, o da burada kast edilenin ve İsa olduğunu söylüyor. Yani Hristiyanlardan veya müşriklerden bazıları özel ve İsa'a ibadet ediyorlar. Özel ve İsa'da Allah'a kulluk ediyorlar. Yani zaten ondan dolayı Şeyh-i İl-i diyor ki bu ayet ibadet ettiği varlığın Allah'a kulluğu herkeste umudur.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 vesaire veya biri cinlerden çok korkuyor. Artık o kadar korkuyor ki korkusu Allah'ın korkusunun önüne geçmiş. E misal veya bir kadının biri o kadar çok seviyor ki sana tapıyorum diyecek kadar e seviyor. Misal dedi, sevgisi Allah'ın sevgisinin önüne geçmiş. Bunların hepsi nedir? Allah'ın dışında varlıklara yani. ibadet edenlerdir. Misal. E o da Allah'ın kurudur. O da sızkıldığında dara düştüğü o da elini Allah'a açıyor. Kimisi gönüllü?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 Evet, başka ve delilü'l eşar ve'l ahjar taşlara ve aşlara ibadet ettiklerinin delili efaraeytum lat ve'l uzza ve menat'ı üçüncü ökre sis lat ve uzay gördünüz mü ve bir de üçüncü menat onu gördünüz mü diyor Allah azze ve celle şimdi lat uzza ve menat Bunlar Arap toplumunun en büyük putları. Bütün putların başı kabul edilen putlar Lat. Lat'la ilgili iki tane şey var. Bir, Lat'ın ilahtan geldiği söyleniyor. Yani hani Lat kelimesinin ilahtan geldiği sonuna, T'nin sonradan eklendiği söyleniyor. İki, Lat'ın şahsiyetiyle alakalı da Lat, bir tane adam. Bu adam hacılara, haç nöslümünde, bu Sıvit denilen bir yemek var alanlarda. Yani işte bunlar, Suyla bir şeyleri birbirinden karıştırıyorlar. karşılaştırıyorlar diyoruz ya, Böyle biraz daha bulaşmaya benzer bir şey, borgaya benzer bir şey. Bunu insanlara dağıtıyor. Yiyecek olarak da insanların karnını doyuruyorlar. Şimdi o dönemde en sahip insanlar kimler Kaç hac özellikle karşılıksız bir şekilde Allah'ın eline misafir olarak gelen hacılara ikramlar bulunan insanlar. Yani adam malından Yıl boyunca çalıştığında aç meselede insanlar geldiğinde düşünün düşünür, onlara karşılığısı bir şekilde hizmette bulunuyor. Tabii bu onun sahne biri olduğunu, Allah'a çok fazla yakınlaşmak seviniyor, bir göstergesi olarak kabul ediliyor toplumda. Vefat edince bu adamla bunun kaprisin başına işte bir yer yapıyorlar. Orası onun mutu olmuş oluyor. Ondan sonra onun etrafında şeyler yapmaya başlıyorlar. Onun etrafında dinle okur betmeye başlıyorlar. Dur onun yanında durum Allah dua etmeye başladı. Bize Allah'a yapması istiyorlar. Ne bu? Puzza e, ise Allah'ın el-Aziz isminden geliyor. Ruzza, Allah Allah'ın el-Aziz isminden geliyor. Menan ise Allah'ın el-Aziz isminden geliyor. Aziz, kuvvetli olan, biliyorsunuz. Kuvvetli ama bu kuvvetin normal kuvvetten bir farkı var. Kuvvetine galebe salınamayan. Yani kuvveti en kuvvetli üstünde olan Aziz dedi. Menan ise binleteden iyilik yapar, karşılıksız bir şekilde sürekli iyiliği de insanların üzerinde olan, onlara da niteş bunu yaptı, bunu yaptı diyebilecek hak yani sahip olan demek. Bu da bir bu da verilmiş olan şeyler e, isimler. Yalnız burada dikkat ederseniz bunlar onların gözüne salak olan insanlar. Yani kendi toplumlarında yaşayan, İbrahim'in dini olan ve dininin gereklilerini en güzel şekilde yerine getiren insanlar. Bunlara bu bunları mutlularını yapmışlar, ibadet ettikler. Bak, Hristiyan'ın şirkiyle, sabimli şirkiyle, salih insanlara ibadet edenlerin şirki arasında hiçbir fark yok. Allah Azzevedir'in hepsini tek bir kefeye koymuş oldu. Başka Bu taşlara ibadet ettik peki ağaçlara iparet ettik cehennin ve Ebu Vakidin'in beyti kâle dedikim, Ebu Vakidin'in beyti ''Kharacma meha'l-Nabiyyi ilâ Hureyni'' Biz Peygamberimizle beraber Hureyni Kharacma, Karajına meyhanbihi ile Huneyn, biz beygandar al-islam ve beraber Huneyn savaşına çıktı. Varahe kulata ve ahlin büyük kufre. Biz henüz küfürde yeni olan insanlardı. Yani henüz daha yeni İslam'a girmiş, henüz daha yeni küfürden korkuyorduk. Bunlar kim? Bunlar Mekke'nin fetihinden Müslüman olan insanlar. Mekke'nin fetihinden akabinde Peygamberimiz benim Huneyn için savaş için çıktığında, bunlar da o yeni Müslüman olanlar, Peygamberimizle beraber çıkmışlar. Yani henüz 3-4 günlük, 5 günlük Müslüman olan insanlar bunlar. tamam? وَلِلْمُشْرِك۪ينَ سِدْرَةُ Müşriklerin bir ağacı vardı, sidra ağaçları vardı. يَعَكُفُونَ عِنْدَهَا Onun yanında beklerlerdi. وَيَلُوتُونَ بِهَا أَصْلِحَةَهُ Ve ona, kılıçlarının silahlarını ona asaklardı. يُقَالُوا لَهَا دَادُوا الْمَادِينَ ona zat-ı envâh Yani o ağaca silahlarını astılar ve yanında bekledikleri ağır zat-ı envâh Niye peki silahlarını asıyorlar? O ağacın Allah tarafından bereketli kılındığına inanıyorlar ve silahlarını o ağaca astıklarında, o bereketli yerde beklediklerinde savaşı kazanacaklarına, kuvvetleneceklerine ve Allah'ın onlara yardım edeceğine inanıyorlar, tamam? Yani şimdi nasıl ki şimdi müşrikler gidip ağaçlara bes alıyorlar, o bağladıkları bezler, koca bulacaklarına inanıyorlar. Bağladıkları bezler, açtıkları iş yerinin daha iyi olacağına inanıyorlar. Kısmetlerini açacağına inanıyorlar. Hiç yani farklı yok yani. Aynı. Bunların da ağaçları var. Bunların ismi biraz Türkçe vermiş. Sonucu babadır, bünmem şudur, Seyda babadır vesaire. Onlarınki de Zat-ı bu işin araştırısı. Onları da götürüp silahlarını asıyorlar. Diyor ki bu yeni Müslüman olan sahabe, فَمَرَرْنَا بِسِدْرَدِنْ Biz oraya uğradık. Yani biz de bir sidra ağacına uğradık. فَقُلْنَا Dedik ki ya Rasûlallah Ey Allah'ın Rasûlü اِيْجَعَلَنَا ذَاتَ اَنْوَاتٍ كَمَالَهُمْ ذَاتُ اَنْوَاتٍ Bize de o müşriklerin Zat-ı en olduğu gibi sen de bize bir tane Zat-ı En-uat kıl dedik Ey Allah'ın Rasûlü. Yani burada bize anlatmak istediğim konu neyim? Anlatmak istediğim onu şu. Müşrikler Taşlara ibadet etmekle beraber ağaçlara da ibadet ediyorlardı. Bunun delili de işte Zat-ı Envat diye bir ağaçları vardı. Ve o ağaca yeni Müslüman olanlardı ama niye Allah'ın Resulü bize de bir tane Zat-ı Envat yap, biz de şeylerimizi ona salalım, ağaçlarımızı ona asalım diye. Tabi bunun devamı var, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerinde ne söylüyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerinde diyor ki, Allahu akbar, nehasunen. Yani Allahu ekber bi teacub ifadesiyle şaşırma ifadesi. Allah ne ilginç bir şey söyledi? İnneha sunne. Vaakkı bu sünnettir. Ne ne Sünnetten kastı ne? Ben İsrail'e kast ediyor. Yani nasıl Ben İsrail e, denizi geçtikleri zaman Musa ve Selman'a deden ic'alna ilahan kema lahu ba'ah. Onlar o şu denizi geçti de baktılar bir kavim var, tutlarlar yapıyorlar. Onların ilahları olduğu gibi bize de ilah tutayım Musa'den. Kultum kema qalat banu İsrail li Musa. Siz aynı ben İsrail'in Musa aleyhisselam'a dediğin aynısını söylediniz yani. O da dedi Cihadena ile kemalehum male innekum khawmuteshurun. Hakikiniz celil olan bir kavimsin dedi. Burada ne yapmadı bak. Ağaca tapanla, taşa tapanla, peygambere tapanla, salihe tapanla, e, ondan sonra güneşe aya tapanla, meleklere tapanla… E, hiçbirini Allah Azze ve Celle ayırmadı. Hepsini tafsilatlı bir şekilde anlatmasına rağmen, bir de burada keşke şöyle bir bab açsaydı daha verimli olurdu. fayda Kemal babından olurdu. Bir de bunları buna iten sebepleri anlatsaydı. Mesela 2002 taklit. اِنَّا وَجَدْنَا أَبَاءَنَا عَلٰى اُمَّتِينَ وَاِنَّا عَلٰى اَثَارِهِمْ لَمُكْتَبُمْ Biz babalarımızı biliyoruz her bulduk. Biz de babalarımızın eserlerine tabi oluyoruz. Yani bizim bir suçumuz yok. Baktık babalarımız bunu yapıyor. Biz de bunu yapıyoruz. Kimisi, bunun peygamberlerin dini olduğunu ve yüzündeki en iyi din olduğunu zanneder ettiğini yapıyorlar. Değil mi? اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُقْسُوا وَعَمَلٍ اِبْطَاءَهُ حَسَنًا yani kötü amelleri kendine süslü gösterilip de bunu güzel göreni e, Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Doğru mu? Kimisi bunlardan cahit değil. ذَلِكَ بِيَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا عَلَمٌ Şüphesiz ki onlar bilmeyen bir kavimdir diyor Allah müşrikler için. قُلَا فَغَيْا اللّٰهِ تَأْمُرُونَ يَعْبُدُوا اَيُّهَا جَمْيُّهُ De ki Allah'tan başkasına ibadet etmemi mi bana emrediyorsunuz ey cahitler mesela. Kiminin ki tebih Doğru mu tevil? Adam tevil yapıyordu. Nasıl tevil yapıyordu? Biraz önce geçen derslerimizde söylediğimiz gibi, yani yüce birine ulaşmak için bir aracı edilmen gerektiği gibi, e Allah azze ve celer der, o zaman tevlini buydu adamın. Bu şekilde şimdi. Kiminin kaderdi tevlin? Kaderde dayanıyordu. oldu. La isha Allahu ma ashratan wa la ababuna wa la haranna min dunyini min shayt. Şayet Allah dinateteyi Muhammed. E biz Allah'a şirk koşmazdık. Bak kaderi peygambere ücret olarak getiriyorlar. Şimdi şunu diyorlar, ey Muhammed sen demiyor musun bu kullu şeyin bir kader? Her şey kaderledir. Sen demiyor musun Allah azze ve celledir ve Her şey yaratan Allahdır. Her şey eden Allah'tır. Sen demiyor musun Allah azze Celle ve celledir? illa Allah ve alamin. Allah istikamet bulamazsınız. Her şey Allah'ın işi bağlayan Allah Sen değil bizim Muhammed öyle. Ve ya Allah'u maşşakna ve Allah dile zedine bir şey koşardı. Ne de Allah şey yapardı, koşardı. Kimisi bu İbrahim'in dini diyor. Yani bizim tabi olmuş olduğumuz değil. İbrahim Aleyhisselam'ın diniydi dini diyordum. İlahiliği. Yani kıyas var, tevil var, cehalet var, aklınıza günümüz müşriklerin müşriklere, müşriklere özül olarak zikrettiklerinde ne kadar şey varsa eski müşriklerin hepsinde var. Ama Allah azze ve celle ne yapıyor? Allah azze ve celle bunların hiçbirini şirke götüren sebep ne olursa olsun. Şirkin çeşidini ne olursa olsun Allah azze ve celle bunları birbirinden ayırmıyor. Bunların hepsini ne yapıyor? Bunların hepsini bir kefeye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 İslam dininin aslı yani İslam'ın üzerinde durmuş olduğu ayaklar ve İslam dininin kaidesi ikidir. Bunlar nedir? Birincisi tevhidi emretmek, bunda teşvikkar olmak, bu konuda insanlara dost edilmek ve bunu terk edenleri teşvik etmek. İki şirkten insanlara sapındırma, bu konuda sert olmak, bu konuda insanları düşman edilmek ve şirki işleyen insanlara teklif etmek. İki kısım olur mu şimdi bakın? İki kısma dikkat edin, İslam dininin aslı ve gaidesi ikidir. İki tane sınıf oldu, doğru mu? Birincisinde tevhidi terk edenleri teklif etmek, ikincisinde şirki işleyenleri teklif etmek. Daha sonra şeyh bu asıllara muhalif olanları sıralıyor. Ve bunları sıralarken sınıf sınıf insan anlatıyor. Yani birinci sınıf hiçbirini kabul etmiyor. Yani ne tevhidi biliyor, ne şirki biliyor. Öyle de ikinci kısım, ondan sonraki kısımlar ne tehlikeli. Tevhidi biliyor. Allah'a şık koşmuyor ama müşrikleri düşman edilmiyor Tevhidi biliyor. Allah'a şık koşmuyor ama müşrikleri teklil Tevhidi biliyor, Allah'a şirk koşmayan ama beni hiçbir şey ilgilendirmez diyor bize. Bunlar hepsi İslam dininin aslına muharif olan insanlardır diyor, sınıf olarak da. Ve bunlardan en tehlikelisini, yani bu sınıfların içinden en tehlikeli olanı hangisidir dersen diyor, Tevhidi bilen, şirk koşmayan müşrikleri düşman ettin ama onları tekfir etmeyedir diyor. Abdurrahman bin Hasan ise diyor ki, bunların misali ''Nu'minu bi-ba'din ve nefru'u bir badin diyen insanlar gibidir. Şimdi Allah Azze ve diyelim şirk şirkle ilgili bir hükmü iletmiş Kur'an-ı Kerim'de. Bu bir bütün şirk, şirki içleyen müşrik, dersin başında zikrettiğim gibi. Doğru mu? İşte onlara itikad etmek, onlardan beraat sonra o beraatın kapsamı, beraatın içine giden şeyler. Şimdi bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul etmesen misaline neye benzer?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 yani hepsini tafsiratla anlattıktan sonra hüküm üzerinden bina ederken hiçbir ayrım yapmadan hepsini de kefeye koydu ve dedi ki ve Bütün müşriklerle komple savaşın dedi. Ve Onların hepsiyle yani size Kur'an-ı Kerim'de anlattığım bütün şirk ve müşrik çeşitlerinin hepsiyle dedi. Allah Azze ve Celle. Demek ki müşrikler arasında hiçbir fark yoktur. La ilahe illallah diyenler, İbrahim'e intisap edenler, Muhammed'e intisap edenler, Ali'ye intisap edenler, İsa'ya intisap edenler, Lot'a intisap eden arasında hiçbir fark bu konuda yoktur. Tamam mı? Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir soru var mı? Anlaşılmayan Veyahut da sormak istediğimiz bir soru konuyla alakalı. Son kısımda da ne örnek var? Yani o son, eğer buraya kadar yani konunun kendisiyle ilgili soracağımız bir şey olsa zaten ı Enval hadisiyle ilgili konuşacağız. Konunun kendisiyle ilgili anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir şey yoksa Şimdi bakın burada bu zaten ı Enval hadisiyle alakalı olarak <gülüyor> Şimdi bu hadisin tamamını burada yazmıyor. Çünkü hani konumuz olmadığı için, hani zaten o hadisi neye derler derler? Konumuz bu olmadığından dolayı. K tamamını almamış. Sadece bizim için de almış? Vecul İstişat. Yani bizi ilgilendiren kısım hangisi ise müşriklerin ağaçlara ibadet ettiklerine dair bizim için o kısım almış. Şimdi hatırlarsanız biz geçen derslerimizde bir konu anladık. Dedi ki, İslam dininde Allah azze ve celle bütün nasları iki kısma almış. Muhkem olan naslar, ve müteşabih olan naslar diye iki kısmı ayırmış. Muhkem nedir dedik? Muhkem, birçok tefsir yapılsa da hakkında, yani farklı farklı şeyler söylense de, Muhkem bir Lugad anlamı itibariyle, siyah sivat itibariyle, yani öncesi ve sonrası ayeti bir bütün olarak ele aldığımız zaman, nuzul sebebi itibariyle ve muhakkik alimlerin yapmış oldukları yorumlar itibariyle, Muhkem'in anlamı olur. Muhkem, tek bir anlama gelen, her bahanın kendisinden aynı şeyi anladığı ve ihtilata düşürmeyenidir. Doğru mu? Niye? Çünkü ehkeme, muhkem ismi mefurudur. Doğru mu? Ne demektir? Ehkeme etkaren. Yani bir şeyi sallamlaştırmak. Bir şeyi muhkem hale getirmek. Hatta İmam Bağavi diyor ki yani Allah azze ve celle muhkem ayetleri öyle bir sağlamlaştırdı ki beşerin ondan tasarruf etme hakkı olmayacak kadar. Yani hiç kimse onu istediği gibi yorumlayamayacak. Bu lukatı. Siyahı sivadı Siyahı sıfatında şeyden oluyoruz. Müteşabihle ilgili Allah ne diyor? Min wa ayatun muhkematun hulna hu kitabi wa ukhru mu'teshabih. Faamma lizin fi kulubim ze'oon. Kalbinde ayrık olanlar, faytbeğe ona müteşabih olanlar tabi olanlar. Sebep niye müteşabih tabi olanlar? Faytbeğe ona müteşabih tabi olanlar. müteşabih tabi Demek ki müteşavih, herkesin kendisini dilediği gibi yorulayabileceğidir. O zaman onun mukabilinde zikredilen nedir? Muhkemdir. Herkesin dilediği gibi yorulayamayacağıdır. Nuzul sebebi olarak Necran Hristiyanları Peygamberimize geliyorlar. Sen demiyor musun diyorlar Kuran-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam için. كَلِمَتُهُ وَاَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَوَرُقْ مِنْ İsa, Allah'ın Meryem'e ilka ettiği kelimesi ve ondan bir ruhtur. Ve ondan bir ruhdur. E bak ondan, hani Allah'tan bir parçaysa o da Allah'tır o zaman, e, diyorlar. Bak ne yapıyorlar? Birkaç manaya gelebilecek olan bu kısmı alıyorlar. Oysa Kur'an-ı Kerim baştan sona لَنْ يَسْتَنْكِ فَالْمَسِيْءُ عَنْ يَكُونَ عَبْلًا لِلّٰهِ Mesela bir ayet. E, Mesih Allah'a kul olmaktan geri durmasın diye. İsa konuştuğunda ne dedi? قَالَ Abdullah Dedi ki ben Allah'ın kulu'yum yani diye. Doğru bu muhkem olan nasları, herkesin çok açık anlayacağı nasları terk ettiler. Nereye yapmışlar? Var o bu kelimesine yapmışlar. Demek ki müteşabih böyle bir kaç manaya gelebilecek yorumlanabilecek olandır. Muhkem ise çok açık herkesin net bir şekilde anladığıdır ve hakik olan bütün âlimler İmam Şebbi, İmam Taberi, İmam İstağfurî, İmam Taberi, İmam Kurtubi, İmam İbn Kesir tefsir ehli olup da olanların hepsi bu manayı tercih etmişler ve kastedilen de zaten bu bu manadır. Cenet dedi ki Allah özellikle Kur'an-ı Kerim'de çok net muhkem ayetlerle müşriği affetmeyeceğini söylüyor. Yani kendisine şirk koşulacak olan insanları affetmeyeceğini söylüyor. Bunlardan bir tanesi neydi? Bunlardan bir tanesi Nisa suresindeki "İnne Allaha la yaghfiru müşrekebe ve yaghfiru ma dun zalike le men bu ayet içerdiği. Doğru mu? Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Dedi ki İmam Kurtubi bu ayet için ne söylüyor? Kim söyleyecek? Haza minel muhkem bu ayet muhkem olan ayetlerdendir diyor Öyle değil mi? Çok net. Hatta ibaresiyle burada okumuştuk. Niye? takip belli olsun. Niye bu ayet muhkemdir? Çünkü bakın iki tane nuzul sebebi zikredilmiş. Zikredilen iki tane nuzul sebebi de mütecavih ayetlerin bu ayetten kapsamında anlaşılması gerektiğini gösteriyor. Bir, sahabe diyor ki Allah azze ve celle şu ayeti indiğinde Ey kullarım, Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden ümit kesmeyin. Ayeti indiğinde de biz inallâhe yâffiru ve cemî'en. Allah bütün günahları affeder. Biz Allah'ın müşriyi de affedeceğini düşündük yani. Bütün günahlarsa şirk de bir günah. Allah hepsini Bu ayet indi. Aa, bak ne anladık? Demek ki kafa karıştıran ayetlerdeki kafa karışıklarını kaldırmak için Allah Rabbiken bir nasipdirmiş. İki, bazıları cahiliyede işledikleri günahları gündeme getirip Dediler ki biz Allah'a şırp hoştuk, biz zina yaptık, biz içki içtik, Allah bizi affetmeyecek dediler. Bu sefer de o günahların azametini düşünüp kesin Allah bizi affetmez. Veya İbn-i Ömer diyor biz işleyen insanları da Allah'ın affetmeyeceğine inanıyorduk diye. Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimeyi indirdi. Çift yönlü oluşan bütün yanlış anlaşılmaları Allah Azze ve Celle Nisa suresindeki bu ayet-i kerime ile kaldırdı. Öyleyse bu ayet-i kerime nedir? Muhykemdir. Niye? Kafa karıştıracak olan bütün nasları ortadan kaldırmak için. Veya misak ayetini düşünün. Misak ayetini söyledik değil mi? Niye misak ayetini söyledik? Şundan dolayı söyledik. Dedi ki bakın orada Allah ne diyor? ''Senin Rabbi in insanlardan söz aldı.'' Ne üzerinden söz aldı? ''Eles bu rabbikum <gülüyor> qayu bela şeyden.'' ''Bensin Rabbiniz değil miyim?'' Dedi ki sen bizim Rabbimizsin buna şahitlik ediyiz. Niye? Sebep. Şimdi bu sözü almanın bir illeti var. Doğru mu? Endaqlu ya ben kıyametinde inna bunlar <gülüyor> hazır gafil. Kıyamet gününde biz bundan gafillik demeyesiniz diye bu birinci özür. Allah bu özrü zikretti, sonra bu özrü defetti. Doğru mu? İkinci, evet endaqlu inna maşraka aba onun kabulü <gülüyor> ve onun razılığı yetenim bari. Bizim hiçbir suçumuz yok. Babalarımız bizden önce şirk koşular. Biz de onların akabine geldik diye. Bu bize neyi göster? Bazı ayetleri yanlış anlayıp bu ayetlerden veya hadislerden müşriklere özür çıkaracak olanlara Allah azze ve Zellem bu ayet, bu muhkem olan ayet ve özrü ortadan kaldırmış. Yani kıyamet gününde kimse ben bilmiyordum derse, kimse ben babama dahil ettim, ben bu haberim yoktu derse Allah adında sırf böyle bir özür zikredilmesin diye Allah insanları yaratmadan önce ruhlar aleminden onlardan söz aldı. Oldu mu şimdi? Ne yapıyorlar bazıları? Kalbinde eğrilik olanlar? Muhkem nasları bir kenara bırakıyorlar, müteşabih olan naslara yapışıp, Muhkem olan nasların hükmünü iptal ediyorlar. Örnek, onlardan bir tanesi de zaten Biz neyi örnek vermiştik hatırlarsanız, biz kendini yakan adamı örnek vermiştik. Bu dersten isim derslerinden anlatmıştık, bu derste anlatmıştık. Kendini yakan adamın kısasını örnek vermiştik biz burada, değil mi? Bu, bu da bir örneklerden bir tanesi, zat zaten Ennuat meselesi. Ne diyorlar? Bak burada diyorlar, sahabe, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'dan ne istedi? Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'dan müşriklerin ibadet ettikleri bir ağaç gibi onlarda da bir ağaç istedi. Peygamberimiz ise onları tekfir etmedi. Diyorlar. Tamam Demek ki bir adam cahilse, hükmü bilmiyorsa, şirk koşarsa Allah Azze ve celle, o adam müşrik olur. diye. Ne yaptı? Şimdi bu hadisle, bu hadis-i şerifle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 Bak bana dikkat edin, çelişiğe Allah, ben bilmiyorum demeyesiniz diye bu sözü aldım diyor. Biz de bu hadise dayanarak diyeceğiz ki şimdi o zaman ben bilmiyordum ya Rabbi yeni küfürden çıkmıştım, cahidim e, diyen bir insan mazeretli olur e, diyeceğiz. Bu da nedir? Bu da müteşabih kapsamındandır. Bu anlamda, muhkemin yanında. Ne yapacağız? Biz bunu muhkemin ışığında anlayacağız. Mesela bu hadis-i şerife baktığımızda diyeceğiz. Birincisi, burada bunu yapan insanların kafir olması veyahut da olmaması Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle bir konuya değinmemiş bile. de. Durun. Sadece onlara yaptıklarının yanlış olduğunu söylemiş. Onlar da tövbe edip bu taleplerinden vazgeçmişler. Hangi Müslüman bundan çıkacak hüküm çıksa çıksa çıksa. Bir Müslüman Allah Azze ve Celle koştuğunda, uyarıldığında, uyarıldığı anda ondan tövbe edip elini çekerse onun üzerinde hiçbir şey yoktur. Bak bunu bundan çıkarırsan eyvallah. Ama bu adamlar cahildi, cahil olduklarından dolayı kürze girmediler. Bundan dolayı Peygamber onları tekfir etmedi falan. Bunu söylersen o zaman Nas'a o bir yana eklemiş olursun, doğru mu? İki, Peygamber Aleyhisselatü onlara okumuş olduğu ayet-i ile ilgili, hani deniyor, Musa Aleyhisselam da onlara dedi ki siz cahil olan bir Bak onları tekfir etmedi ee, diye. Bir insana cahil demek onu tekfir etmemek anlamına gelmez. Yani Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de birçok cahil dediği insanı beraberinde tekfir etmiştir. Mesela biraz önce okuduğumuz ayette olduğu gibi kul eşagaynil lahe ta'murunni <gülüyor> a'udzu eyyuhel cahilun. Allah'ın dışında bir şeylere ibadet etmemi mi bana emrediyorsunuz ey cahiller? Şimdi bu ayete bakıp şey mi diyeceksiniz? Yani Allah azze ve celle onları tekfir etmedi çünkü onlar cahil olan insanlardı mı diyeceksiniz? hayır. Bir insan aynı zamanda cahildir, aynı zamanda müşriktir. Doğru mu? Tövbe suresindeki ayet kelimede olduğu gibi ve ahadun minel müşrike en ceza hatta yesma kalamallah thumma ublighu ma amanehu. "Zalika bi annahum Onlar bilmeyen bir kavim deniliyor. Allah Azze ve Celle. Buna rağmen ve ahadun minel müşrike müşriklerden biri sana gelirse onları müşrik diye isimlendiriyor. Doğru mu? Yani bir insanın cahil olması o insanın müşrik olmasına ne değildir? Müşrik olmasına engel Hele Yahudiler gibi Allah'ın domuzlar dediği, maymunlar dediği, abedet tavuk dediği, onlara lanet ettiği bir kavme de e, günümüzdeki müşrikleri kurtaracağız diye onlara Allah tefir etmediği demek gibi ilginç bir hüküm e, ortaya çıkarmak bu da ancak bizim günümüz şeylerinin e, şeyi olsa gerek hani yüksek atılığından kaynaklanıyor olsa. E, gerek. Yani Yahudileri de Allah tekfir etmemişse eğer veya Musa aleyhisselam tekfir zaten yeri yüzünde tekfir edilmiş olan bir kavim yok. Bakın dikkat edin. Burada çok önemli bir husus var. Çoğu sapık günümüzdeki kardeşi olan müşrikleri kurtarabilmek için bazen Allah'a iftira ediyor. Bazen Resulüne iftira ediyor. Bazen sahabesine iftira ediyor. Hani aynısını Ayşe annemize de yaptılar değil mi? Dediler Ayşe annemiz dedi ki işte ey Allah'ın Resulü Allah içimizden geçenleri bilir mi? Vay be! Yani sen kendi annemi kurtaracaksın diye Ayşe annemizi kafir ettin ya, neler olsun sana. Hani Ancak bu kadar olur. İnsan kendi müminlerin annesi olan Ayşe'yi yani ancak bu kadar alçartabilir Niye kendi müşrik olan anneni kurtarabilmek yani adına. Yani sen 1400 sene sonra geldin, Ayşe annemizin şirk koştuğunu fark etti ama Peygamberimiz Ayşe'nin şirk koştuğunu fark etmedi ve Ayşe'yi uyarmadı. Yani hani karısı şirk koşuyor kendi evinde, Peygamberimiz dışarıda müşrikleri öldürüyor ama kendi evindeki karşısına bir uyarıda bile bulunmuyor. Ayşe, bu haramdır, bu yanlıştır, bu küfürdür, bir daha bunu söyleme demiyor diye. Yani. Akıllar, yani insan bir defa hidayetten saptı mı, daha o aklın, şeyi, o aklın bir ölçüsü yok, yani nereye insanı götüreceği kesinlikle belli olmuyor, tamam? Herkese bu kıssamız da aynı böyledir değil mi? Bir, bu insanlara tekfir edilip edilmemesi söz konusu değildir. İkincisi, bu kıssada geçen ayet-i kerimede de aynı şekildedir. Onlara cahil demesi, onları tekfir etmediği anlamına gelmez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde cahil dediği halde insanlara tekbir etmiştir Allah ve Üçüncüsü, bu insanlar onlar gibi itikad etmemiştir. Bunlar ki küçük şirk kapsamındadır. Niye? Çünkü bunlar demişlerdir ki Ey Allah'ın Resulü bize müşriklerin zatı zat emadı gibi bir zaten emad kıl. Yani bak farkındaysanız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan istiyorlar. Hani tam emin değiller. de böyle bir şey olabilir mi, yoksa böyle bir şey olamaz mı peygamberimizden izin istiyorlar. Eğer hala şirk akidesinde olmuş olsalardı, eski halde Peygamber'e sormalarına gerek yoktu zaten. Direkt götürüp bir tane ağaca şeylerini asarlardı. Demek ki böyle bir şeye inanmıyorlar. Sadece Peygamber'e soruyorlar hani böyle bir şey olabilir mi, yoksa böyle bir şey olamaz mı? E biz ne diyoruz her zaman? Bir insan herhangi bir varlığın mutlak fayda ve zarar vereceğine inanırsa, bu büyük şihtir. Ama onun mutlak fayda ve zarar vereceğine inanmazsa, sadece diyelim ki Allah'ın onu bereketli kıldığına inanır ve ondan bereket umarsa bu küçük şihtir. Allah'ın sebep kılmadığını sebep kılmak, muskaya küçük şihtir dediğimiz gibi değil mi misal? Bu insanlar da farkındaysanız böyle bir itikatta değiller. Peygamberden izin istiyorlar. Demek ki onlar o ağaçların mutlak olarak fayda ve zarar verdiğine inanmıyorlar. Allah'ın onu sebep kılmasını talep ediyorlar sadece. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bunu olmayacağını söylüyor. Zaten birçok hadis burada zikredilen şeyin kafirlere benzeme babından olduğunu söylüyor. Yani İmam Şatıbi Şeyhülislam İmri Demir bunun kafirlere benzeme onların ameli gibi bir amel talebetine olduğunu.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 Allah'a şirk koşan, hem buna itikad eden, hem de itikad ettiğini amele geçiren, hem de Allah'ın ayetleri ve Rasulünün hadisleri 1400 senedir okunmasına rağmen yaptığı amelden geri durmayan insanlara böyle bir hadisi kullandığımız zaman ne yapmış oluruz? Bütün müteşaf, muhkem nasların elimizi tersiyle bir kenara itip müteşabih kabilinden olan ve muhkem nasların ışığında yorumlanması gereken ee, bir hadiste o muhkennasları iptal etmiş oluruz ki Allah muhafaza. Bu da kalbinde eğrilik olan insanların metodudur. İlimde derinleşmiş olanların metodlarından değildir. Tamam burada Burayla ilgili sormak bir soru. Yok. Bu